Açık Yeşil başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Bugün Ümit Şahin yok ve ben yürütmeye çalışacağım ve destekçimiz Harun Kaya'ya da teşekkür ederek başlayabiliriz. Çok yoğun iklimle <gülüyor> ilgili dünyanın içinde bulunduğu durumla ilgili oldukça önemli gelişmeler, yazılar ve olaylar var. Bir kısmını özetlemeye çalışacağız. İki tanesiyle başlayalım açık yeşili. Bir tanesi Yunanistan'da, komşu Yunanistan'da. Bütün Avrupa Birliği tarihinde şimdiye kadar belirlenmiş, deklere edilmiş en büyük orman yangınları devam ediyor. Ve bu şu ana kadar, yani dünkü haberlere kadar verilebilen, şey 811 kilometre karenin üzerinde bir alanın yandığı ve yanmaya da devam ettiği söyleniyor. Bu alan New York şehrinden daha büyük bir alanı kapsıyor ve Avrupa Birliği'nde 2000'den beri kayıtların tutulmaya başladığı iki yeni yüzyılın hatta yeni bin yılın başladığı, kayıtların tutulmaya başladığından beri en büyük orman yangını olduğunu da Avrupa Orman İdaresi Orman Yangın Enformasyon Sistemi EFIS diye kısaltılıyor. Başladığından beri belirtmiş. ilk bunun kadar büyük bir yangının hiç olmadığını ortaya koymuş bu EFIS adlı kuruluş. Ve Yunanistan'da yangın hizmetleri hala tamamen kontrol dışında olduğunu özellikle de kuzey doğusunda Dadia Adlı ulusal parkta özellikle yırtıcı kuşların tam bir alanı olan bar barınak alanı olan burada, burada müthiş bir yangın olduğunu ve 19 Ağustos'tan beri başlamış bu yangının 20'den fazla 20 kişinin hayatına mal olduğunu 18'i de normal olarak Türkiye'den gelmekte olan... Bir giriş yolu olarak kullanılan bir bölgede bulundu. 18 göçmen var bunların arasında. Tutuklamalar da oluyor ama büyük de bir dalga geliyor Yunanistan'da. Göçmenlere karşı bir dalga belirdi. Avrupa Birliği de 28 uçaklık bir filo göndermiş. 4 helikopter ve yardım ediyorlar ülkeler fakat e, bayağı ciddi bir vacia durumunun devam etmekte olduğunu bu yazın daha bir ay bir buçuk ay önce başlayan büyük yangınların da ortalığı silip süpürdüğünü de biliyoruz başta Rolos olmak üzere e, böyle bir felaket durumu devam ediyor. Öte yandan ikinci olarak Çinle ilgili bir haberimiz de var. Çinle ilgili de yeni kömür projeleri devreye sokuyor. Yani öylesine büyük bir hızla devreye sokuyormuş ki, yani bunun Çin ülkesinin şimdiye kadar enerji hizmetlerine enerji konusunda verdiği şeylere hedeflere ulaşması için e, yeterli olmayacak eğer yeni bir e, kömür e, enerji santralleri kömür santralleri açmaya devam edecek olursa ki öyle hatta inanılmaz akıl almaz Helen Davidson'ın Taypey'den bildirdiğine göre Guardian gazetesinde her hafta iki enerji santraline eşit yeni kömür Projeleri onaylıyormuş. Bu da mümkün değil eğer hedeflerinin herhangi birini tutturmasının mümkün olamayacağı kadar tuhaf bir durumdan bahsediyoruz. Trivium China adlı bir kuruluşta, kuruluşun baş analistlerinden Corey Combs da... E, Enerji talebinin kesintisiz enerji talebini öne aldığını içinin ve bunun da kısa vadeli ekonomik kalkınma için kullanıldığını bunun geçerli bir yol olamayacağını yani kalkınma ihtiyacının üzerinde bir kalkınma projesi olduğunu söylemiş ve enerji güvenliği perspektifinden bakıldığı zaman yani yöresel düzeydeki Yönetimlere bakıldığı zaman çok kısa vadeli enerji güvenliğine çok büyük prim tanıdıklarını, bunun da çok büyük bir problem yaratacağını söylüyor. Çin özellikle de dünyada savaş halinde olduğunu söylediği hava kirlenmesiyle ilgili muazzam sayıda insan da kaybediyor. Yani şunu da söylemek lazım. Bu yenilenebilir enerji konusunda Çin dünyada başı çekiyor. Ama eğer bütün bu yapılan işler diye yazmış Bermaguer, bütün bu yapılan işler bir anda silinip süpürülecekse, yeni açılacak kömür santralleriyle, Hiçbir şey yaramayacak, her şey bitecek. Bu da tamamen bir çılgınlık anlamına geliyor, delilik anlamına geliyor. Çünkü zaten Çin'in bütün hesaplara göre iklim yıkımı, iklim krizi dolayısıyla en fazla zarar görecek ülkelerden bir tanesi olduğu da yazıldı ve yazılmaya da devam ediyor. Yazıldı, çizildi. Yunanistan konusuna bir an için dönersek, büyük Avrupa Birliği tarihindeki en büyük orman yangınları hala devam ederken 800 kilometrekarelik bir alan kasılıp kavrulurken dünyada hemen hemen bütün ülkelerin başka tarafa baktığı görüyoruz. Yani kulaklarını tıkamış vaziyetlerde gene bir magwar yazıyor ten ya da Twitter hesabından kulaklarını tıkamışlar parmaklarıyla ve la la la la la ben duymuyorum ki diye bağırıyorlar Biz yani mag diyor ki bulmak var hiçbir fikrim yok bu nasıl değişecek Eğer değişecek olursa bu daha ne kadar kötüye gitmeli ki bunlar değişsin Eğer değişme olacaksa demişim Evet şimdi bu iki önemli durumu da tespit ettikten sonra gelelim elimizdeki çok büyük bir makalenin hafifçe incelenmesine. Yani Guardian gazetesinde gazetenin en önemli çevre ve iklim muhabirlerinden altısının birden kaleme aldığı bir rapor var dünyanın gidişatı hakkında. Ve yani bütün bu alışılmış standartların dışında bütün rekorlar kırılırken yazının başlığı da bu makalenin insanlık sonunda iklimi kırmayı yok kırıp dökmeyi başardı mı diye. Yani dünyanın önde gelen bütün iklim bilimcilerinden uyarıları özetleyen çok önemli bir makale bu yazı. Fakat bazıları da hala bir buçuk derecelik eşiğin altında kalmanın ihtiyacından bahsediyorlar. Ama bunun aslında maalesef imkansız halde olduğunu da söylememiz lazım. tüm veriler gösteriyor ki 64 ay kaldı yani 5 yıl 5,5 yıldan biraz daha az zaman içinde. %50 emisyonları salımların kısılması lazım. <gülüyor> Bunun da pratik hayatta imkanı olmadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi yazıda yazı Damien Carrington, Nina Lakani, Oliver Millman, Adam Morton, Ajid Niranjan ve Jonathan Watts tarafından birlikte kaleme alınmış ve bu dünyanın dört bir yanından Bilim insanları ile ayrıntılı olarak konuşmuş ve görüşlerini alıp kısa, nispeten kısa sayılacak bir duruma getirmiş özet, özeti koymuşlar. Yani şunu söylüyorlar dünyadan 45 bilim insanıyla konuştuk durum. Havukalade kritik diyorlar. Bütün kıtalarından dünyanın. Ve şöyle başlıyor yazı makale. Bizim aşırı yani alt başlığı da şöyle makalenin aşırı havalar bize e, suratımıza tokatı çakıyor. Dahası daha kötüsü de gelecek diye bir uyarı tokatı bu. Fakat hala küçücük bir pencerede e, umut penceresi de açık kaldı diye bir alt başlığı var. Yani şunları başlayarak özetleyerek başlıyorlar bu yazarlar. Sıcak dalgaları, orman yangınları Seller hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Avrupa'da hem Asya'da Hindistan ve Çin başta olmak üzere Asya'da <gülüyor> ve bütün diğer ülkelere de uzanacak şekilde dünyanın bütün bölgelerini kapsayan bu üç şey sıcak aşırı sıcak dalgaları orman yangınları ve seller çok önemli bir Soruyu tehlikeli soruyu gündeme getirdi diyorlar İnsanlığın bu karbon emisyonlarını durmaksızın salıyor olması Nihayet iklim krizini yeni ve hızla giden bir yok oluş evresine mi götürdü Bu çok ciddi bir şekilde yok oluşun eşiğinde olduğumuzu söyleyen Çok ciddi şekilde ele alan pek çok bilim insanının uyarıları var yani artık bu felaket tellallığı yapıldığı suçlamaları da çoktu hala da belli çevrelerde devam ediyor ama dünyanın önde gelen son derece ciddiye alınması gereken bilim insanların hepsi dediklerimizin bizim beklediğimizin de ötesinde bir durum var küresel ısınma çok tehlikeli bir yere gidiyor. Kaynama noktasına hatta Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Antonio Guterres de kaynama noktasına geldik diye bir uyarıda bulunmuştu. Biz de e, şunu da sorduk diyorlar bu altı yazarı Guardian'ın can alıcı bir başka soruyu da sorduk. Bu aşırı hava olayları e, dünyanın dört bir tarafında insanları daha hızlı ve daha sert beklenenden daha hızlı bir şekilde ve daha sert olarak etkiliyor mu diye de soruyorlar. Ve bilim insanları da büyük ölçüde şu cevabı veriyorlar. Gerçekten çok korkutucu bir dönüş yoluna sevk etmiş olduğunu ve küresel ısıtmanın bu, bu şu ana kadar görülenin tamamen 30 yıldan beri bilimsel öngörülere uygun şekilde devam ettiğini söylüyorlar ama haklı yani ispatlanması doğru çıkmasının bir aslında zürdeselliği olduğunu da söylüyor bilim insanlarından bazıları. Çünkü bütün bu 30 küsür yıldan beri yapılan uyarıların büyük ölçüde boşa bir kulaktan girip öbür kulaktan çıktı yolunda da şikayetleri var. Yani bu zül dediğimiz bu işte aşırı sert ha, ha, hava e, olaylarının etkileri ha uzun zamandan beri bilinç insanları tarafından verilmekteydi ve hem sürati hem de yoğunluğu bazı insanları korkutuyordu. Da. Ama bütün e, yani sınırların dışına çıkan alışılmış standartların tamamen dışına çıkan e, deniz en tehlikeli iki tanesi de denizlerdeki okyanuslardaki bütün sıcaklığın korkunç boyutlara varması ve bir de Antarktika'daki buz kayıplarının da gerçekten en şok edici iki şey olduğunu da söylüyorlar ve bir de burada tabi doğal akım El Niño akımının fenomeninin geri dönmesi. Ve bu da jet hızıyla hızlandırılması, küresel ısıtmayı da hızlandıran bir etkisi de oldu. Yani bilim insanları şu henüz tipping point denen devrilme noktasını kontrolden çıkmış, almış başını gitmiş noktayı iklim değişikliğinin henüz geçmemiş olduğumuz konusunda Net olarak konuşuyor bilim insanları ama bazıları da diyorlar ki yani bu sürekli olarak artan sıcaklıkla beraber giderek kontrolden çıkmış başını alıp gitmiş iklim değişikliğine karşı küresel ısınmaya karşı çok yaklaştığımız ve bunun neredeyse kaçınılmaz hale getirdiğini e, söylüyorlar. Ve şu da çok yani... Şöyle de bir şey söylüyorlar, tamamen çılgınca aşırı sıcaklık son aylarda görülen bu, bu, bu buzdağının görünen yüzü diyorlar. Daha da devamı da gelecek, daha da kötü etkileri gelecek. Bir 10 yıl içinde 2023'ün istisnai olayları yani şimdilik hiç alışılmamış, görülmemiş diye sayılan olayları artık normal bir yıl sayılacak 2023 zaten. 2023'ün neredeyse kesinleşti gelmiş geçmiş insanlığın gördüğü en sıcak yıl oldu. belki de milyonlarca yıldır onu tam olarak bilmek mümkün değil ama en sıcak yıl olacağı herhalde kesin gibi gözüküyor daha ağustos ayının bitmesinden önce böyle bir tespit yapılıyor ve dahası da tabii en sıcak temmuz en sıcak ağustos ayları da kesinleşti normal bir yılın çok ötesine geçici, aşikar olarak görünüyor. Yeni, yeni normal bile değil buna, buna ad, ad vermek. Yani e, hala çok küçük, daracık bir fırsat penceresi var. Ama e, insanlığın elinde de bütün araçlar var. Ama e, şuna da bir, te, bir tek noktanın tamamen kritik olduğunu söylüyorlar araştırmacılar. Fosil yakıt e, yakmayı, yani kömür, petrol ve gaz yakılmasını derhal sıfıra indirmek gerekir diye söylüyorlar. Bunların arasında Melbourne Üniversitesi'nden, Avustralya'dan Martin Mineshausen var. Pek çok ünlü, adını çoktan bildiğimiz bilim insanları var. Michael E. Mann var, Pennsylvania Üniversitesi'nden. Doktor Şahina Sadayver, Union of Concerned Scientists diye Amerika Birleşik Devletleri'nde <gülüyor> kaygılı bilim adamları birliği diye hem nükleer tehlikeye hem de bu konuya dikkat çeken bir kuruluşun önemli bilim insanlarından biri. Ve bir de mesela yine Avustralya'dan Profesör Julie Arblaster, yıldan yıla değişiklikler, doğal değişkenlik deniyor ama bu aslında bir merdiven tırmanır gibi demiş yani düz bir çizgi halinde değil ve şu ana kadar da büyük bir basamak atlaması olduğunu da görüyoruz yani en önemli şeylerde işte tekrar tekrar söylemekte yarar var okyanusların yükselen sıcaklığı rekor kırıyor bir de Antarktika'da buz örtüsünün buzların buzların Rekor seviyede düşmesi, erimiş olması korkunç bir durum meydana getiriyor. Bunlara işaret ediyor. Bunlar hepsi bir felaketin eşiğinde olduğumuzun kuvvetli işaretleri diyorlar. Bu dünyanın her tarafından gelen, Türkiye'den görmedim bir bilim insanına danışmışlar mı ama 45 bilim insanı dünyanın dört bir yanından, adalardan, çöllerden, Orta Doğu'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan, İngiltere'den, her taraftan, Çin'den gelen bilim insanları sorulan bu korkunç şeyin eşiğinde olduğumuzu tekraren söylüyorlar. Şimdi bir ara verelim bir müzik parçası olarak bu konuya da uygun. Eve of Destruction adlı Barry Maguire'ın ünlü şarkısını çalalım. Başka bir konuyla ilgili yazmıştı ama ne kadar e, aradan geçen 40 yıl içinde ne kadar öngörülü bir şarkı olduğunu da söyleyebiliriz. Yıkımın eşiğinde diyor Eve of Destruction. Şimdi ona kulak verelim. Eve of Destruction, Barry Maguire'dan dinlediğimiz ünlü parça yani yıkımın tamamen eşiğinde, küresel yıkımın eşiğinde olduğumuzu belirten o bir şarkının 40 yıl sonra tekrar bu sefer de iklim için çalındığını duymaktayız, görüyoruz. Ve Guardian'daki bu 6 önemli yazarın kaleme aldığı çevre ve iklim yazarının Damien Carrington, Nina Lakhani, Oliver Millman, Adam Morton ...Acid Nirancan ve Jonathan Watson kaleme aldığı... ...ve bütün standartların ötesinde bilinmeyen bir alanda... ...acaba insanlık iklimi kırmayı sonunda parçalamayı... ...nihayet başardı mı tırnak içinde başarıyı söylüyorum... ...ve bize aşırı havalar bizim yüzümüze bir tokat patlatıyor... ...dahası da kötüsü gelecek ama küçük bir umut penceresi de hala açık deniyor. Ya, tabii burada önemli noktalardan bir tanesi de iklim adaleti diye iklim aktivistlerinin yıllardan yıllardan uzun 10 yıllardan beri neredeyse söylediği bir şeydi. Bilim insanları da tekrar etmişler, söylemişler. Yani bütün öngörüler gerçekleşti ama diğer yandan da en önemli noktalardan bir tanesi en kırılgan kesimlerin yoksulların çok eşitsiz biçimde vurulduğu asıl darbeyi yediği ve bu eşitsizliğin adaletsizliğin hızla artmakta olduğu da mesela Kosta Rika'dan Kosta Rika Üniversitesi'nden Profesör Hugo Hidalgo söylemiş bu yani insanları her tarafında dünyanın daha riskli durumlara soktuğu kesin diyorlar. İşte bu suratımıza bir e, düşündüğümüzden çok daha kıyılgan olduğumuzu suratımıza tokat gibi çarpan bir durumla karşı karşıyayız diyen de S.N.R.S. E, araştırma grubundan bir üniversiteden Christoph Kasu söylüyor. Toulouse 3, 3 Polsabati Üniversitesi'nden söylüyor ve e doğrudan doğrusunu isterseniz demiş bilim insanları olarak da etkilerinin bu kadar yo yoğun olacağını tam da kestirememiş olabiliriz. Yani düşündüğümüzden çok daha kırılgan olduğu ortaya çıkarıyor. Yani bütün bu veriler, yine ortaya çıkan veriler ve dolayısıyla suratımızda da bir şamar gibi patlıyor diyorlar. En önemli noktalardan birini de Profesör Catherine Hayhoe söylemiş. Nature Conservancy, Conservancy adlı kuruluşun baş bilimcisi. Biz aslında bu devrilme noktasını asıl küresel bilinç noktasında yakalıyoruz demiş. Yani bütün bu dumanlar orman yangınları or oradan çıkan dumanlar aşırı sıcaklıklar seller ve dahası körlemesine bir uçuş içinde olduğumuzu kesinlikle gösteriyor. Tamamen keşfedilmemiş bir bölge içindeyiz ve insanlık e, medeniyetinin bu gezegen üzerinde kur, insanlığın kurmuş olduğu medeniyetin tarihindeki Gerçekten hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, keşfetmediğimiz bir bölgenin içindeyiz diyor. Ve bir kör uçuş yapıyoruz diyor. Kordoraya tekrar dönecek olursak Costa Rica Üniversitesi'nden yani e, iklim aşırılıklarından e, beklediklerimiz konusunda tamamen körlemesine bir uçuş yapıyoruz diyorlar. Ve sonuç olarak peki ne yapılmalı sorusuna? hemen konuşulan bütün bu önde gelen dünyanın önde gelen bilimcileri kırmızı alan hiç vakit geçirmeden bütün fosil yakıtları yakmayı bitirmeliyiz diyorlar. Şu anda yapmamız gerekir diyorlar. Ve fosil yakıt endüstrisini dizginlemeyi başaramadık. Bunca zamandan beri 1990'dan beri en az ve Korsil yakıt çağının sür hızlandıran herhangi bir şey önüne geçen ormansızlar ormanların yok edilmesinin ve diğer iklim değişikliğini meydana getiren felaketlerin destekçisi olan herkes tarihin yanlış yanlış tarafında bulunuyorlar diye net olarak söylüyorlar. Bunu da söyleyen Doktor Pep Kanadel sanıyorum evet söylemiş ee, ve bu şekilde Han Shookberg adlı profesörde Emily Shukberg söylemiş Cambridge Üniversitesi'nden 20, 2022 raporu Uluslararası, hükümetlerse iklim değişikliği panelinin e, önemli elemanlarından bir tanesi ve tamamen Tarihin yanlış tarafında karşı çıkanlar diyor basit bir şekilde buradan kurtulmamız gerektiğini hepsi söylüyorlar. Bütün bilim insanlarının ortaya koyduğu bir şey bu. Bu ne kadar söylense azdır ve açık radyonun internet sitesinde de web sitesinde de koyduğumuz tarih hızla tükenmekte 5 yıl 3 aylık 5 yıldan biraz fazla bir zaman kaldığını gösteriyor bütün tarihler. Dünyanın bütün üniversitelerinden yapılmış çok ciddi bir derlemeye yer verdik. Açık yeşilde bugün niçahın yoktu. Bendeniz Ömer Madra vardık. Ve Andrei ile birlikte size bu tehlikeli durumu anlatan programların bir diğerini bitirmiş olduk. Burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.